Pazartesi günü okunacak dualar. Evradı Tevekkül Ayetleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın,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 Ve onlar yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a dayanırsa bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kendisine güveneni üstün ve galip kılacak O'dur. Yoksa orduların sayı ve teçizat üstünlüğü değildir. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de barıştan yana ol ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işitendir, bilendir. De ki, Allah'ın bizim için gazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ey Muhammed! Yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur.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 Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Musa dedi ki, Ey kavmim! Eğer Allah'a inandıysanız ve O'na teslim olduysanız sadece O'na güvenip dayanın. Onlar da dediler ki, Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma. Ben benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki Allah onun perçemini, kaderini elinde tutuyor olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır. Dedi ki, ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa...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 Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. Gerçek şu ki iman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et, kullarının günahlarını onun bilmesi yeter. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan.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 Allah, her şey için bir ölçü koymuştur. ''De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir?''